zaman zaman tevhidi inançtan uzaklaşabiliyor şeytanın oyunlarıyla, şeytanlaşmış insanların oyunlarıyla, tağutlaşmış, tağutlatmak isteyen insanların oyunlarıyla saf ve temiz insanlar kandırılabiliyor. Ya dünyalık işlerinin kolaylaştırılması ya da ahirette dair işlerin kolaylaşması adına onlara bir takım vaatlerde bulunan insanların yalanlarına, dolanlarına insanlar kanabiliyor. Kandıktan sonra da inancında bozulmalar oluyor amelinde bozulmalar oluyor. Bu durum da bizi sadece kendisine kulluk yapmamız için yaratan Yüce Allah'ın hoşuna gitmiyor. Gerek inancımızda gerek amelimizde meydana gelen bozulmalar, boşluklar, yanlışlar Allah'ın asla hoşuna gitmez. Allah bundan razı olmaz. Allah buna gazap eder. Allah bundan razı olmadığı için bunun vebalini akıl sahibi olan insana yükler. Ve her insan gerek inancından, itikadından, gerekse amelinden sorun, sorumludur, hesaba çekilecektir. Yanlışa düşen bir insan, gerek itikad, itikadi olarak, gerek ameli olarak, Ya Rabbi, çok güvendiğim, senin de sevdiğini zannettiğim, bazı Ülemanın peşine düştüm, salih zannettiğim kulların peşine düştüm, sarıklı, cübbeli, sakallı insanların peşine düştüm. Maalesef onlardan bir takımı yanlışmış, bazıları yanlış yere davet ediyorlarmış da. Ben anlayamamışım, beni affet ya Rabbi dese, ahiret aleminde bu mazeret geçersizdir. Neden? Çünkü Allah diyor ki size akıl verdim. Size peygamber gönderdim. Kur'an gönderdim. Bu esaslar elinizde duruyor iken neden? Neden? onun, bunun lafına kandınız. Neden yanlış yollara saptınız? Aklınız vardı. Önünüzde mürşidiniz vardı. mürşit Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rehber. Elinizde kılavuzunuz vardı, Kur'an-ı Kerim. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Tahir, sahih sünneti bunları bıraktığınızda insanların laflarına mı kandınız diyecektir. O yüzden her Müslüman, her mümin, kim olursa olsun ister devlet başkanı, İster alim, ister hoca, ister müftü, kim olursa olsun, her ne söylediyse, Kur'an'a dayandıramıyorsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine dayandıramıyorsa, söylediklerini Kur'an'la sünnette destekle, destekleyemiyorsa, Kur'an'a ve sünnete aykırı konuşuyor ise hali makamı, mevkisi durumu, kılık kıyafeti ne olursa olsun onun o sözü reddedilir. Kılığına, kıyafetine, makamına mevkisine bakılmaz. Reddedilir. Neden? Kur'an'a aykırı. Neden? Neden? Sünnete aykırı. Neden? Peygamber'e aykırı. Allah'ın dediği, vaaz ettiği hükümlere aykırı. Reddedilir. O yüzden her mümin kim olursa olsun, kimden ilim alırsa alsın, kimin vaazını dinler, dinlemiş olursa olsun olsun, Mutlaka şunu demeli Hocam sen böyle konuşuyorsun ama Var mı delilin Kur'an'dan Var mı delilin sünnetten Var mı delilin Sahabe hayatından Var mı Sormak zorundayız Öyle bazı hocalar Bakarsın atıp tutar hikaye anlatır, menkıbe anlatır. Ne Kur'an'da yeri vardır, ne sünnette yeri vardır. Sallar durur. Olmaz. Bizim müminler olarak, Müslümanlar olarak Hoca Efendi, Kur'an'dan ve sünnetten konuş öyle tuhaf şeylerle ilgili konuşma Kur'an'a aykırı konuşma senin şu söylediğin Kur'an'a aykırı şurada söylediğin hadislere aykırı bizim öğrenmiş olduğumuz hadislere aykırıdır sen bunu nasıl söylersin demek durumundayız bu bizim görevimiz bu sorulmadığı zaman işimiz maalesef iyi olmuyor sakat oluyor bu girişten sonra <gülüyor> Arap cahiliyesinde insanların iyi niyetlerle tapındığı, taptığı, edindiği putların isimlerini söyleyeceğim, yerlerini söyleyeceğim. Bu putların için tapılmıştır. Daha önce söylemiştim. Bu putlar taşlardan oluşan heykellerdi. Bazıları Mukaddes kutsal saydıkları mekanlardı. Ağaçlar, taşlar, evler, onun bunun doğduğu ev, işte felancanın doğduğu ev gibi, kutsal saydıkları yerlerdi. Bu kutsal sayış ileri safalarda insanların bu yerlere ellerini sürmeleri, sıvazlamaları. Ellerini açıp Orada yalvarmaları Onlardan bir şeyler istemeleri Onun etrafında Tavaf etmeleri Bir kağıda bir şeyler yazıp Duvarın kenarına Veya orada herhangi bir deliğe İliştirmeleri Şeklinde Batıl Yanlış Yanlış inançlara kadar gitmiştir. Gerek eskiden bizim putperest dediğimiz Araplar, gerekse bu asırda yaşayan insanlar aynı insanlar. Hepimizin durumu aynı. Hata ettiğimiz zaman bizi hata, yanlışa götürür. Kur'an'dan ayrıldığımız zaman yanlışa gideriz. Peygamberimizin getirmiş olduğu dinden o örnek dini anlayış ve yaşayışından ayrıldığımız zaman biz mecburen yanlışa saparız. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Size iki asıl bıraktım. İki kaynak bıraktım. İki emir bıraktım. Siz siz bu iki kaynağa sım sıkı sarıldıkça kıyamete kadar sapkınlığa, sapıklığa düşmezsiniz. Kur'an ve sünnetim. Kur'an'a ve sünnete sım sıkı sarılın. Hatta dişlerinizle de ısırın. Elinizden kaçmasın. Kılavuzlu rehberi bir şaşırırsanız hangi rüzgar, hangi vadiye sizi savuracak belli olmaz. Bir yere gidiyoruz. Elimizde harita var. Harita bizim konumumuzu ve gidecek olduğumuz yeri gösteriyor. Şu yollardan takip edeceksin. Bu yere ulaşacaksın diyor. Ama biz haritayı kapatsak, ya kafamıza göre gidelim, bence böyledir doğru yön deyip de gitsek, doğru yönü bulmamız, istediğimiz yere ulaşmamız mümkün olur mu? Olmaz. İşte Kur'an, ahirette Allah'ın bizden razı olacağı kullar zümresinden olmak için, Kur'an bizim için bir rehber, bir kılavuz. Onu asla elimizden bırakmayacağız. Onun emirlerinden şaşmayacağız. Onun göstermiş olduğu yollardan asla dışarı çıkmayacağız. İkinci kaynağımız sünnet. Sünnetin gösterdiği yollardan dışarı çıkmayacağız. Ezbere gidilecek bir yolda değiliz. Bu dünyaya ezbere gelmedik. Gidişimiz de ezbere olmayacak. Bir hikmet gereği geldik, bir hikmet gereği gideceğiz ve hayatımızdan hesaba çekileceğiz. Allah bizi hesaba çekerken bize diyecek ki, size göndermiş olduğum kitaba uydunuz mu, uymadınız mı? Size göndermiş olduğum peygamberin tavsiyelerine, emirlerine, nehilerine uydunuz mu, uymadınız mı? Bundan hesaba çekileceğiz İn öncelikle. O yüzden muhakkak surette hayatımızı, anlayışımızı, inancımızı, amelimizi Kur'an'a ve sünnete uygun bir şekilde yapmak zorundayız. Bu yapılmazsa sapmalar gündemde olur insanlar sapar. İnsanları saptıracak birçok insan var. Kendi heva hevesine uyarak insanları saptıran insanlar var. Dehşet, karanlık efendim bir takım emeller için sizin de takdir ettiğiniz gibi, gördüğünüz gibi, bildiğiniz gibi insanları din adına kendi menfaatlerine davet eden kendi yoluna anlayışına davet eden birçok insanlar görüyoruz. Onların bu şerli niyetlerinden sakınabilmek için elimizdeki mihenk taşı Kur'an'dır ve sünnettir kim olursa olsun, hangi davet yaparsa yapsın, Kur'an'a ve sünnete aykırı olduğu sürece bizim için bir kıymeti yoktur. Onun o davetini kabul etmemiz mümkün değildir. Ne kadar meşhur bir hoca olursa olsun, o ki Kur'an'a ve sünnete aykırı düşecek bir şekilde konuşuyor, onu biz reddederiz. Ne olursa olsun. Bizim için esas önemli kaynak Allah'ın kitabıdır. Allah'ın Resulü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. İşte yeryüzünde onlarca peygamber geldi geçti. Kitaplar indi. Suhuflar indi. İnsanları hidayete davet etmek için Allah'ın yoluna davet etmek için. Dünya onlarca kavmin, sapkın kavmin helak olduğu yerler ile doludur. Onların kalıntıları, helak olan amellerindeki sapmalar, inançlarındaki sapmalardan dolayı top yekûn helak olan Köyler, kentler, kasabalar, şehirler, ülkeler manzumesiyle doludur. Bunların eserleri hala günümüze kadar gelmiştir. Bazıları yere batmıştır. Bazıları tufan, sel gibi bir takım felaketlerle helak olmuşlardır. Bazıları çığlık sesiyle, yüksek frekansta seslerle helak olmuşlardır. Bazıları hastalıklarla helak olmuşlardır. Allahu Teala bir hastalık göndermiştir. Helak olmuşlardır. Tarih, dünya hayatı bunun hikayeleriyle dolu, bunun kalıntılarıyla dolu, değerli kardeşlerim. Bizler her an, her an helak olabiliriz. Yani bizler çok iyi bir düzeyde değiliz. Hatalarımız çok. İnancımızda hatalar var. Amellerimizde hatalar var. Takvağımızda eksiklikler var. Nesillerimizin çoğu kıbleyi bilmiyor. Allah'ın haram saydığı, haram kıldığı içecekler en çok tüketilen içecekler. En çok. Dükkan yok ki içinde bira içki şubu olmasın bulamıyorsunuz, arıyorsunuz. Ekmek alacaksınız, içkisiz yer bulamıyorsunuz. Toplumumuzun hali bu. Ya şu ekmeği alacağım da, içki satmayan bir dükkandan alayım diyorsunuz. Bakıyorsunuz yok. Ara ara yok. On tane de bir tane belki çıkar. Sormak lazım, aramak bulmak lazım. Kumarhaneler var. Kuş var. Allah uzak etsin. Var. Kılık kıyafet İslam'ın öngördüğü şekilde değil. Tamamen şeytanın istediği şekilde. Çoğu öyle. Yüzde doksan. Sahiller öyle. Bankalar. Faizli alışverişler. Haram kumuş Allah. Devam ediyor. Devam ediyor. Faize bulaşmayan kimse kalmadı, hacısı, hocası dahi bulaşmak zorunda kalıyor bazen. Bazıları isteyerek bulaşıyor. Bazıları istemeden bulaşıyor, bir şekilde bulaşıyor. Durumumuz çok iyi değil. Eskiden helak olan kavimler, bakınız bir kavim Salih Aleyhisselam'ın kavimidir. Kantarda hile yaptıkları için helak olmuşlardır. Sebep bu. Kantarda hile. Öyle bir hal almış ki durum herkes kantarda hile yapıyor. Hile. Kantarı adil tutmuyorlar. Allah-u Teala'nın gücüne gidiyorum. Helak ediyorum. O kavmi. Sebep? kan tarda hile. Bugün çarşıya çıkın, pazara. Her tezgaha bir bakın. Ön tarafta iyi mallar, arka tarafta çürük mallar. Alırken bir iyi, iki tane kötü. Eve geliyorsunuz, aldınız üç kilo portakal, bir kilosunu at çöpe. Oradan buradan yer almış, yürümüş. E, adam seçtirmiyor. Oradan bak. sağlam diyor. Önüne bakıyorsun dizmiş güzel. Çok güzel. Büyüklerinden, olgunlar güzellerinden seçmiş koy. Bakıyorsunuz çok öyle. Yani çok Hile. Araba pazarına gidin. Sorun satıcıya. Şu arabanın şeceresini sök kardeşim ya. Nedir? Bu araba kaç kilometre gitti? Sen bu araba ne yaptın? Kazası var mı? Çürü var mı? kırı var mı? Değişeni var mı? Söyler mi? O! Yüzde doksan dokuz söylemez. nedir Aa, çok güzel. Hiç, sıfır. Alacaksın, bineceksin. Yalan konuşur. Yüzde doksan dokuz. 1 belki çıkar. Yani durum iyi mi? Değil. Mi? Bunlar iyi değil, iyi alamet değil. Bunların hepsinin hesabı var. Haram kazanıyor ondan sonra bakıyorsun dünyada mutlu değil. Haramla yığılmış mülkü bir de bakıyorsun bir rüzgar geliyor, hepsi gidiyor. Arkasından hayıflanarak adam kafayı yiyor. Ölüyor. Üzüntüden ölenler var haramla yığdığı mal bir anda kaybolunca kafayı yiyenler var hasta olanlar var ne oldu önceden helal kazanıyordun sağlıklıydın üç öğün ekmeğin vardı evde huzurum vardı haram parayı eve soktum ne evde huzur kaldı ne sende sağlık kaldı ne ruhen sağlıklısın ne bedenen sağlıklısın Allah cezasını verdi dünyanın perişan oldun. para var Dünya perişan, ahiret perişan. Ne oldu? Hiç karlı bir şey değil. Harama el uzatmak, faiz yemek karlı bir şey değil. Sahte mal satmak, malı satarken ayıbını saklamak iyi bir şey değil. Zararı çoktur helalinden yarım kesek ekmek ki soğanla senin için daha iyidir haran bir lokma bozundan geçmektense geçilmektense. Bunların farkında olmamız lazım değerli kardeşlerim. Şimdi konumuz bunlar değil. Konumuz peygamberimizin sireti ile ilgili. Ne diyorduk? Mekke müşrikleri neden müşrik oldular? Nasıl müşrik oldular? İsteyerek mi, bilerek mi, anlayarak mı müşrik oldular? Bizzat Allah'a ortak koşmayı baştan planlayarak mı Allah'a ortak koştular? Cevabımız hayır. Bizzat baştan Allah'a ortak koşalım, Allah'ı kızdıralım. Allah'ın inadına biz de farklı inançlar elde edelim, Allah'a kul olmayalım biz şeklinde bir niyet taşıyarak müşrik olmadılar. Neydi peki onların durumu? Daha kolay Allah'a gidelim, daha kestirme yoldan Allah'a varalım, şunu şöyle yaparsak çok sevap alırız, böyle yaparsak çok mantık hesaplarıyla... Felsefe yaparak, akla uyarak, hevaya, hevese uyarak, bir takım yorumlarla, asıl çizgiden uzaklaşarak insan, insanın kendi aklını, heva, hevesini kılavuz haline getirmesiyle, putlaştırmasıyla Araplar yanıldı. Yanıldı. Şeytan da süsledi onların bu yanlışlarını. Ondan sonra müşrik oldular. Allah, muhakkak ki müşrikler pis insanlardır diyor. Necis, necasettirler diyor. O kadar nefret ediyor. Allah'ın nefret ettiği insanlar haline geldiler. Nasıl oldu? Söyledim. İyi niyetle oldu. Bilerek olmadı. Yorumlarla oldu, felsefeyle oldu, heva hevese uymayla oldu, o iki aslı iki kulbu bırakmakla oldu Kur'an ve Sünnet. E önceden de ne vardı? Önceden de İncil, Zebur, Tevrat, bunların da aslı vardı. Ama bunları aslını değiştirdiler. Neden aslı değiştirdiler? Birkaç tanesinin elinde asıl İncil var, var, asıl Tevrat var. Öbürleri de tahrif etmişler, bir Tevrat uydurmuşlar. Ama zamanın o eski Rumların e, kralları heva heveslerine uygun olduğu için tahrif edilmiş Tevratı Gerçek Tevrat olarak insanlara lanse ettiler. Bozulmamış Tevratları da toplayıp yaktılar, yok ettiler. Neden? Çünkü asıl Tevrat, Zebur, İncil orada dururken bu insanların kendi heva ve heveslerine uygun bir şekilde memleketlerini yönetmeleri mümkün olmayacak. O yüzden yok ettiler. Şimdi zamanımızda da bazı insanlar Kur'an hakkında mesela diyor ki Kur'an'da örtü yoktur. Bak bu diyen insan aslında diyor ki elimde imkan olsa Kur'an'da faiz yoktur diyeceğim. Kur'an'da zina haram değildir diyeceğim. Diyen insan bunda derim. Ama imkanım yok diyor. Demek ki bazı insanlara imkan verilmiş olsa Kur'an'ı değiştirecekler. Allah korusun. Allah korusun. Bazı insan. Yani şimdi soruyorsun Kur'an'da örtü var mıdır? Bazı sapıklar diyor. Kur'an'da örtü diye bir şey yok. Herkes kafasına göre giyinsin. Önemli olan ruh temizliğidir. Kalp temizliğidir. Allah insanların kıyafetiyle ilgilenmez diyor. Haklarıyla ilgilenir diyor. Demek ki evvelden var olan tehlike günümüzde de var. Ama Elhamdülillah, Yüce Rabbimizin bize bir rahmeti gereği vermiş olduğu bir garanti var. Diyor ki: İnna nahnu nazzalna dzikra. وَاِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ Muhakkak ki zikri, Kur'an'ı biz indirdik. Ve onu koruyacak olan biziz istiyoruz. Önceki kitaplar tahrif edildi. Ama Kur'an konusunda allah Teala'nın neyi var? Koruması var, garantisi var. Bu ahır zaman ümmetine bir hediyedir. Allah'ın bu koruması olmasaydı ta Kur'an inmeye başladığı andan itibaren Kur'an'ı tahrif etmek için çalışmalar başlamıştı. Kur'an'a benzer ta Peygamberimiz zamanında Kur'an'a benzer ayetler söyleyen insanlar çıktı, şairler çıktı. Bu da Kur'an dedi. İnanmayın dedi. Bu da dedi efendim güzel. Bakın işte. O zamandan bugüne kadar tahrif edilmiş Kur'an'lar ortaya çıkarmak için Mücadele eden, gayret eden çok insan oldu. Hatta hatta devlet başkanı seviyesinde insanlar bu uğurda çalıştılar. Ama muvaffak olamadılar. Yüce Rabbimizin koruması var elhamdülillah. Yüce Rabbimiz koruyor Kur'an-ı Kerim'i. Müslümanların da bir başarısı değil yani Allah koruyor. Ahır zaman ümmetine kıyamete kadar Kur'an'ı koruyacağını vaat etmiş. Ahır zaman ümmetine çünkü peygamber gelmeyecek. Bari Kur'an ellerinde sap sağlam kalsın. Peygamber gelmeyecek peygamber. Ahır zaman ümmetine peygamber bir defa geldi. O da peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Son peygamber. Ardından asla peygamber gelmeyecek. Peygamberlik müessesesinin kapısının kapandığı kişi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden madem ki yeni peygamberler gelmeyecek, bunu bizim inancımız bu, böyle gelmeyecek. Hiçbir zaman yeni peygamber gelmeyecek. Son peygamber geldi. Peygamberimiz bunu defalarca söylüyor, Kur'an-ı Kerim'de de söylüyor. Son peygamber bizim peygamberimiz, ardından peygamber gelmeyecek. O zaman sapmamak için ne yapmak lazım? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılmak lazım. Ondan asla ayrılmamak lazım. Kim, her kim ne söylerse söylesin, onun sözünü Kur'an-ı Kerim'e vuracağız. Bakacağız, Kur'an-ı Kerim'e uygunsa alacağız, değilse almayacağız. Yok, sen beşersin, insansın, soyun, sokun, e, neyin? Olursa ne olursa olsun fark etmez. Sen ki Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir şey söyledin, senin sözün merduttur kabul edilmez, leddedir diyeceğiz. Şimdi inşallah ezan okundu, sohbetimizi bitiriyorum. Aslında konumuz e, daha başkaydı, başka konular söyleyecektik ama böyle gelişti, böyle bitti. İnşallah haftaya o anlatmadığımız meseleleri de anlatırız. Allah cümlemizi hayra sevk etsin haktan ayırmasın, Kur'an'dan, sünnetten ayırmasın, her türlü şerden, her türlü yanlış itikat ve inançtan, yanlış insanlardan bizleri uzaklaştırsın, korusun. Bizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gerçek ümmeti yapsın. Onun yolundan giden müminlerden olmayı cümlemize nasip eylesin. Dünyada da saadet ehlinden eylesin, ahirette saadet ehlinden eylesin. Cümlemizi cehennem narından azat eylesin cümlemize sağlık, sıhhat, afiyet nasip eylesin, çocuklarımıza hidayet nasip eylesin, kalplerimizde iman şuurunu halk eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. El Fatiha.